Yeah. checkeste Merhaba Kainat Bugün 14 Kasım Pazartesi <gülüyor> Yıl 2011 Ay 11 Gün 318 Kasım 7 1432 Hicri Zil Hicce 18 1427 Rumi Kasım 1 Dünya Diabet Günü 14-20 Kasım Fırtına Günün Tarihi <gülüyor> 61 Yıl Evvel Bugün 14 Kasım 1950'de Vefat eden şair Orhan Veli Kanık İstanbul'da Rumeli Sarı Mezarlığı'nda gömülüdür. Orhan Veli 13 Nisan 1914'te doğmuştu. Eserleri Garip, Vazgeçemediğim Destan gibi yenisi, karşı, bütün çeviri şiirleri, Lafontaine masalları ve Nasrettin Hoca hikayeleridir. 76 yıl önce bugün 14 Kasım 1925'te Topkapı Tımarhanesi Bakırköy Akıl Hastanesi'ne dönüştü. Yemek Listesi gün 318 Yaprak Dolması, Zeytinyağlı Pırasa, Salata, Meyve Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvi Bedava yaşıyoruz bedava Hava bedava, bulut bedava Dere tepe bedava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 Ked a mai Merhaba Herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete'ye başladı haftanın ilk Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madre Gaz ve Mert ile birliktesiniz. Canton bildi her zaman olduğu gibi. Arka planında evet. Desteğini attı. Günaydın. Günaydın. Evet Orhan Veli'ye de bir günaydın diyelim. Bedava yaşıyoruz şiirini. Müşfik Kenterin söylediği, biraz kabare halinde söylediği Orhan Veli ya da Orhan Veli Kanık, 1914'te 13-14 Kasım 1950'de hayata veda etmişti. 13 Nisan 1914'te doğmuştu genç, oldukça genç bir yaşta, 36 yaşında hayata veda etmişti ama kısa yaşamına çok sayıda şiir, hikaye, deneme, makale ve çeviri e, sığdırmıştı ve son derece önemli bir etki de bırakmıştı hepimizin üzerinde. Garip adlı, Garip adlı bir ad verilen bir şiir akımının da Orhan Veli, e, Melih Cevdet ve Oktay Rifat'la beraber kurucu kurucusuydu, kurucularından da. Ve çok büyük bütün yenilik getiren insanların, sanatçıların özellikle başlarda karşılaştığı gibi büyük yadırganma, tepki, sert eleştiriler ve küçümsemeyle karşılanmıştı. Ama sonsuz bugüne kadar 61 yıldan beri hala büyük bir sevgiyle ve keyifle ...okunmaya devam ediyor... ...şiirleri ve yazdığı... ...bütün... E, ...şeyler, eserler... ...yani... ...Oktay Rıfat hatta şey demiş... ...kendisi hakkında... ...Orhan Fransız şairlerinin birkaç nesillik... ...şiir macerasını... ...kısacık ömründe yaşadı diyor... ...tek, tük, tek tür şiirler yazmaktan... ...kaçındığı için... ...yani sürekli bir arayış... ...yenileme arzusu içinde kendini... Ve farklı pek çok aşamalardan oluşuyor hayatı. Ve Türk şiiri diyor Oktay Rıfat. E, onun kalemi sayesinde Avrupa şiiriyle at başı haline geldi. Birkaç neslin belki arka arkaya başarabileceği bir değişmeyi o birkaç yılın içinde tamamladı diye açıklıyor ki... ...bu değerlendirmeye de katılabiliriz. Evet şimdi haberlere bakalım neler olup bittiği konusunda dünyada dünyanın en önemli gelişmesi olarak herhalde karşımıza şey çıkıyor büyük bir başarı umut dolu bir olaydan bahsedebiliriz o da Keystone Evet. XL diye adlandırılan petrol boru hattının büyük bir zaferle, aktivistlerin büyük bir zaferiyle sonuçlanması petrol bo boru hattının yapılmasının ertelendiği haberi geldi. E, ertelendi veya tamamen vazgeçilmesi. E, yalnız tabii orada şu var, hani henüz bir zaferden belki söz etmek için erken. E, daha çok ilk round diyelim. Evet, evet. Tamamen Tamamlanmış öyle ama e, şu anda da ilk round için büyük bir zaferden evet. söz etmek mümkün. Yani daha sonra e, şey yapabiliriz ama etraflıca bir değinme fırsatı olacak günün en gerçekten umut verici ve güzel haberi bu. Iki başkan 2013'e Burad'ın hattının, hattının tekrar değerlendirmesi kararı ta 2013'e bırakıldı. Yani yeni başkan ya kendisi başkan olursa ya da yeni gelecek başkana bırakıyor. Ve analistlerin çoğu da Keystone Excel'in asla yapılamayacağı çıktı ortaya. Yazar aktivist Bill McKeown'da. Mektupta bu kararın aktivistlerin zaferi olduğunu söylüyor. Biz kazandık, siz kazandınız diye başlayan bir mektup yazdı. Ve bu zaferin ne kadar zayıf bir ihtimalin gerçekleşmesi olduğunu iyi anlamamız gerekiyor demiş. Çünkü daha bir ay önce enerji sektörü içinde yapılan önemli bir anket, gizli yapılmış bir anket. Bu sektördeki herkesin, her insanın, yıl sonuna kadar olumlu karar çıkmasını beklediğini göstermiş Bu yayınlanmayan bir şey yani olup bitmiş gibi görünen bir karar hiç beklenmedik bir şekilde engellendi bu yüzden tabi sana katılıyorum bu da işin başı hatta Kanadalılar ne yapacaklar diye de konuşacağız ama gene de bunu da ağzımızın tadıyla kutlayabiliriz doğrusu hatta Washington Post'ta bir ilginç haber daha var Şimdi askıya alınınca Keystone XL Kanada'nın bu petrol kumullarını kumul petrollerini bitumen petrollerini plan B'den nereden geçireceğiz Amerika Birleşik Devletleri içinde yeni haber şeyler başlamış Washington Post'tan. Yani bu akşam yorgun bir şekilde yatağa giriyorum. Ama yarın kalktığımda tekrar ...mücadeleye devam... ...diye de... ...söylüyordu... ...Bilm Akkib'in. Evet diğer haberlere... ...bakalım şimdi. Berlusconi... ...istifa etti. İtalyanda... ...ekonomist ve eski Avrupa Komisyonu... ...üyesi Mario Monti... ...geldi. Dostum da ...elektrik süpürgesi... satıcılığından ...ve... Aşk Gemileri'nde şarkıcılıktan sonra Dostum Silvio'ya kadar uzanan yani Başbakan Erdoğan'ın ağzından Dostum Silvio diye adlandırılan bir başbakanlık macerasının ardından gidi verdi. O da önemli bir haber olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar dönüp dönmeyeceği şeyleri de var. İspanya'da bin kadar kişi polisin hesabı bu. Madrid'de pazar günü dün bir 15 Mayıs 15 M May hareketi için bir gösteri yapmış. Ve ekonomik mali krizde hiçbir Brüksel'den hiçbir sonuç çıkmayınca son birkaç hafta içinde Avro bölgesinde güven tüketici güveni yeni bir dip yapmış yani dibe kadar vurmuş. Ciddi bir 10 yıllık bir büyüme ve yüksek büyüme e, düşüp 10 yıl boyunca bir düşük büyüme ve yüksek işsizlik yaşayacağız demiş mesela Christine Lagarde, IMF'nin, Uluslararası Para Fonu'nun başkanı. Onun dışında Türkiye'den Önemli bir, bir Türkiye geçmeden önce devrim muhafızları üstünde bir pas, patlama olduğunda İran'dan başkentte 27 askerin öldüğü ve birçok da yaralının olduğu haberi de var. Büyük bir patlama. Tahran'ın merkezinde 40 metre, kilometre mesafedeymiş ama kentten de duyulmuş. Nedeni açıklanmayan patlamalardan bir diğeri. Depremle ilgili haberler var Türkiye'den. Türkiye, e, siz ikinci depremi Van'daki ikinci depremi zaten kapsadınız. Cuma kapsadınız. Şimdi e, Türkiye Van'ın yaralarını sarmak için seferber oldu diyor. Zaman Gazetesi'nin haberi kalıcı konutlar Ağustos'a kadar bitirilecek diye... Bir haberler var. Başbakan Erdoğan oraya gitmiş ve Van'ın yeniden ayağa kaldırılacağı konusunda bazı konuşmalar yapmış. Kalıcı konutların Ağustos'a kadar bitirilmesi tabii iyi bir haber. Ama Ağustos'a kadar sokaktaki insanların ne yapacağıyla ilgili de bir düzenleme olsa daha iyi olabilir. Çünkü çok ciddi soğuklar eksi olgun derecelerden bahsediliyor şu an itibariyle dahi. Ve evet, ölenler, ölenler var. de var. Evet. var. Onun, evet o kadar basit bir çözüm gelebileceği konusunda emin değiliz. Yani şu andan Ağustosok kadar olan süre önemli. Evet depremle ilgili olarak protesto eden oradaki çadır ve konut sorunu protesto edenlerin üzerine de hükümet sözcüsü Eski İçişleri Bakanı'nın gözleri önünde gaz ve gaz bombası sıkıldığı göz yaşartıcı müdahale gaz müdahale, müdahale olduğu da inanılması güç bile olsa o şekilde ceryan etti. Ondan da bahsedebiliriz. Suriye'deki diplomatların Türk aileleri dönüyor diye de bir haber var. Ondan da bahsedeceğiz. Çünkü... Dün gece taşlı sopalı saldırı düzenlenmiş Suriye ile ilişkiler iyice gergin Suriyede değil bir gün ki gece, Evet, evet. Gece. Suriye'de Arap Birliği'nin toplantısını kendisini askıyala üyeliğini askıya alan Arap birliğini acil toplantıya çağırmış Ondan da bahsedebiliriz Türkiye'nin muhalefeti E, örgütlediğine dair de haberler var Ve e, Belki bir de e, İzmit Karamürse seferini yapan içinde 18 yolcu 4 mürettebat Ve 2 stajyerin bulunduğu deniz otobüsünün Bir kişi tarafından Kaçırıldığı ve eylemi yapan kişinin Aynı gün sabaha karşı Operasyonla öldürüldüğü Meselesi var Bu konuda karışık bilgiler de geldi. Tam aydınlanabilmiş değil. Ve onun cenaze töreninde de e, olup bitenlerle ilgili bazı birkaç şeyde... Evet, çok gerçekten ilginç ve vurucu birkaç tane mesaj var orada. E, satır aralarını özellikle ortaya çıkan. Bunlarla da belki ilgili biraz ...konuşmamız gerekir. İsterseniz başlayalım. Ben evet. Özetlerimiz başlayalım. zaten çeyrek program kadar neredeyse sürdü. Evet bir 15 dakikayı bu özetlere ayırıyoruz şarkı ve girişle beraber. Evet Keystone'a tekrar dönelim. Bu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Keystone XL petrol boru attığı için karar sürecini 2012 seçimlerinin sonrasında bıraktı. Bu 2013 demektir. ...ve zift petrolleri diyoruz... ...Tar Sands diye söyleniyor... ...Bitumen de deniyor... ...Kanada'nın Alberta eyaletinde çıkarılıyor... ...ve Teksas'taki... rafinelere taşımak üzere... ...inşa edilmesi düşünülen... ...2350 kilometre... ...uzunluğunda belki de daha uzun... ...dev bir petrol boru hattı... ...buna da... ...karbon bombasının fitili... ...fünyesi deniyordu zaten... ...şöyle açıklanabilir... E %5 ila 15 daha fazla bir kere sera gazı emisyonuna yol açıyor bu bitma petrollerine elde edilen petrol. O bir. Yeraltı sularına karışıyor. İkincisi o. Üçüncüsü o çıkartıldığı bölgede öngörülebilir süre için yaşanmaz hale geliyor. Evet. Ve şey de var tabi burada. Mesela 11 Kızılderili kabilesinin Nation diyorlar onlar. Ulus. Ulusunun yani yerli ulusunun hepsi birden baş kaldırdı buna kendi topraklarını. O Gallala denen akifer yani yeraltı sularını da tamamen zehirleyip mahvetme, yaşanmaz hale getirmesi ihtimalini de söylüyorlardı. Aylardır kampanya yürütüyorlardı. Açık radyo olarak da epey yakından takip etmeye sizinle paylaşmaya çalıştık bu bilgileri yani bu Reuters haber ajansı da çevrecilerin zaferi olduğu yorumunu yapmış. Bakıyorum Türkiye'deki gazetelerde dün de bugün de bu konuya ilişkin önemli bir haber görmüyorum. Ufak, Oysa tefek birkaç yerde bir şeyler vardı ama birinci ee, sayfadan hiç görmedim. Haberin önemlerinden bir tanesi şu doğrudan eylemle ee, bir hükümetin ve dünyanın en, hala en kuvvetli hükümeti konundaki bir hükümetin bu konudaki politikası değiştirildi başka bir etki yok burada. Evet. Yani sadece doğrudan eylem bir e, hani petrol lobisi karşısında alternatif bir lobi yok burada. Hani işte iki çıkar grubunun çatışması falan şeklinde değil aksine bu olaydan etkilenecek e, insan gruplarının bir araya gelip yaptığı bir eylem sebep oldu. Yani Bir avuç insan başladı zaten. Her şeyi bir kenara bıraksak yani bu tarz bir hareketin ne kadar kuvvetli olabileceğini göstermesi açısından son derece önemli sanki. Evet yani başladığı zaman Ağustos ayında bundan keystone nedir? E, petrol, e, kumul bu. Zift petrolleri ne demektir? Ne, ne yapılır? Ni, niyedir? Falan. Kimsenin herhangi bir bilgisi yoktu. Fakat sonra e, Amerika'nın Ve dünyanın Kanada'nın da en önemli şairleri, yazarları, film yönetmenleri, oyuncuları, yerli, yani Kızılderili, oyuncu, Oscar ödüllü oyuncularının da katılmasıyla beraber ve işte mesela büyük önemli profesörlerin, akademisyenlerin de katılmasıyla ve çok sayıda sıradan insanın her yaştan, Yani 84 yaşındaki bir şeyde katılıp kendini tutuklattı insanlar, ev hanımları vesaire Ve birdenbire bütün dünyanın gündemini önce ulusal sonra da uluslararası plana taşıdılar. Ve müthiş bir şey yani son derece zayıf bir ihtimaldi. İşte daha önce de söylediği gibi bilmak gibi enerji sektörü içindeki gizli bir ankette Herkes şoke olmuş vaziyette olacak herhalde bu karardan çünkü sene sonuna kadar nasılsa olumlu bir karar çıkar diyormuş. Yani oldu olup bitmiş gibi görünen bir karar sadece aktivistlerin ve baş kaldırmasıyla yılmadan gösteri yapmasıyla sona Erde engellendi. son olarak şöyle de bir şey oldu. Bin, e, 12 bin kişi. 12 bin küsur insan toplandı son e, bir şey kala 6 Kasım'da tam 1 yıl kala seçimlere ve Obama'da e, oradaymış zaten Beyaz Ev'in içinde ve Bill McKibben şöyle demiş şu anda kaç kişi e, ile Beyaz Ev'in Çevresini sarılabileceği hakkında bir fikrimiz yok ama iki dakikada öğreneceğiz demiş ve gerçekten 12 bin kişiler çevrilince üç, üç defa çevirmişler. Üç halka halinde el ele tutuşarak. E bu da çok önemli bir şey tabii. Yani James Hansen, dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden James Hansen bu petrol boru hattı inşa edilirse atmosferdeki karbon dioksit miktarı 500 tamamıyla 500 ppm'e kadar parçacığı milyonda parçacık çıkabileceğini neredeyse garanti edileceğini açıklamıştı. Bu konuda aslında bir haber var. Ee, onu da ekleyeyim mi bu araya. Tabi. Washington Post gazetesinde Brad Plumer'in bir haberi var konuyla ilgili. Küresel karbon emisyonları, karbondioksit emisyonları şu ana kadar e, yapılan en kötü durum senaryolarından daha hızlı artıyormuş. Bu verilerde eee ABD'deki Enerji Bakanlığı'nın e, bir ulusal laboratuvarının, Oak Ridge'te bulunan bir ulusal laboratuvarının verileriymiş. 2010'da %6 artmış küresel olarak karbon emisyonları dünyadaki daha önce işte bu 2008-2009'da bu mali krizi dolayısıyla düşen e, sanayi kapasitesi nedeniyle bir belli bir düşüş göstermişti. Ama işte şu anda 2010'da %6 artmış tekrar Ve de 2100 yılıne gelindiğinde e, ABD'deki işte dünyanın en üniversitelerinden bir tanesi olan e, MIT'nin e, modeline göre e, 5.2 derece artması evet. şu andaki giriş gözüküyormuş yüzde dokuz ihtimalle de yedi dereceye kadar yedi derece kadar artabilirmiş. Bu tamamen e, yani gezegende bildiğimiz hayatın nedeni ne anlama evet ne anlama geldiğiyle ilgili birkaç geldi. bir şey söyleyelim. Deniz seviyesinin e, yaklaşık e, 3 metre ...yükselmesi anlamına geliyor. Bu üç metre yükselme hani var olan e, seviyenin işte üç metre yükselmesi olmuyor. Bunun toprak erozyonu falan da yükselen su seviyeleriyle içine girdiğinde... ...aslında gerçek etkisi çok çok daha yüksek oluyor. Evet zaten işte Bruns kuralı var. miktat da evet. sık sık onu dile getir. Fizik kuralı gereği bir, bir metrelik bir artış... Mesela 10 kilometre içeriye doğru suların girmesi... İşte siz düşünün artık e, 3 metrelik bir artış... Bir de bu çarpan etkisi var katlayarak sayı arttıkça... Kaç kilometre içeri giriyor? E, gezegen yüzeyindeki canlı yaşamın büyük bir çoğunluğunun yok olması... E, yiyecek kaynaklarının büyük kısmının yok olması şeklinde etkileri var. Evet ve bu seragazı salımında da yani şu anda dünyayı koruyan daha çok daha büyük bir faciadan koruyan iki şey var bir tanesi resesyon tüketimi düşürüyor çünkü yani Sovyet biraz önce sözünü ettiğin gibi işte Sovyetler bir yıkıldıktan sonra bütün o Rusya ve benzeri ülkeler yüzde elli bir Şey, boyutu küçüldü o zaman da seragaz salımlarında düşüş oldu. Seragaz e, salımları için düşüş hedeflerinde bile baz sene olarak alınan 1990 senesi aslında dünyanın bu sizin söylediğiniz sebepten dolayı seragazı emisyonlarının nispi e, olarak düştüğü bir evet. yıl idi. E, o da böyle bir talihsizlik. Ee, bu arada bunları neden söylüyoruz hani, hani Türkiye'de de bir sürü haber oluyor ama dünyadan bunları söylüyoruz bir kere çünkü Türkiye her şeyden önce uzayda bir balonun içinde yaşamıyor asılı bir, e, ortak bir gezegen durumu var İkincisi e, gelişmekte olan ekonomilerin katkısı giderek artıyor yani şey noktası geçildi tarihsel bizim sorumluluğumuz yok bizim bir adım atmamıza gerek yok noktası geçildi artık tarihsel sorumluluğumuz var ya da yok fazla yapabilecek bir şey yok sanıyorum herkesin adım atması lazım örneğin Çin'in katkısı yüzde 41. Geçen sene bu yüzde altılık artışı, dünya çevresindeki yüzde altılık karbon emisyonu artışına Çin yüzde 41 Neredeyse yarısı. Evet. Gene de adam başı olarak Çin'de. tabii... Adam başı Amerika, olarak ABD çok 40 önemli. katı Çin <gülüyor> Ama ee, şöyle o da e, uluslararası enerji ajansının son rakamlarına göre 4 yıl içinde Çin orada da ABD'yi geride bırakacakmış. 4, yıl, 4 içinde. yıl içinde. Kişi başına. Evet, evet. No, Bu iyi. geçen hafta çıkan bir haberdi verdik bunda. Evet, Fatih Birul'un açıklamasını da verdik. vardı. Onla da evet e, bağlantıya da geçtik ofisiyle. Evet. Hatta bir röportaj ayarlamaya da çalışıyoruz inşallah muvaffak oluruz. Evet çünkü o da yani en beklenmedik yer olarak e, aslında büyük enerji e, kuruluşlarının e, çıkarlarını korumakla yükümlü olan ve uzun süre bu küresel iklim değişikliğini, küresel ısınmayı reddeden şey, e, insan kaynaklı olduğunu reddeden Uluslararası Enerji Ajansı Fatih Birol onun baş ekonomistinin ağzından şeyi söyledi. Yani dört yılımız finan var dedi eğer yoksa şey ebediyen kapanacak penceresi fırsat penceresi bir daha geri dönülmez nokta. Bu, bu zaten biricik yapıyor şeyi yani geri böyle. dönülmez olması yeryüzüne bugüne kadar yani en azından insanlığın var olduğu sürece en büyük benzersiz tehdidi bu meydana getiriyor. Çünkü biricik yapan unsur bu geri döndürülemez bir daha olmayacak hiçbir şey Ya yani işte geri döndürülemez hani belki işte yüz bin sene sonra evet. falan deniliyor ama gezegeninde o kadar ömrü kalmadığıyla ilişkin doğal ömründen bahsediliyor bazı e, iddialarda var bu konuda bilimsel daha doğrusu bazı teorilerde var yani edenin... hani bunlardan bahsediyorsak e, biraz fazla bahsediyorsak sebebi budur Türkiye ile alakalı alakasız değil Hele Türkiye'nin içine girdiği bu büyük büyüme saplantısıyla ve son gelen haberlerle beraber büsbütün önem kazanıyor. Ama ona geçmeden onu söylemeden bir de şeyi söyleyeyim. Ee, gene bir haber vardı Cambridge Üniversitesi'nden e, adını sık sık andığımız e, Peter Wadams e, iklim bilimci o da profesör. Kuzey Kutbu denizindeki buzların sanılandan çok daha büyük bir hızla eridiğini ve dört yıl içinde tamamen ortadan kalkacağı kalkabileceğini söylemiş 2015'ten bahsediyoruz yani. Bunun tabii e, çok uzun başka hesapları da söylememiz lazım. Yani Albedo etkisi denilen şey güneşin e, ışınlarını geri yansıtarak köysel ısınmayı yavaşlatması etkisinin de tersine döneceğini söylemek için kain olmayan üzülmüyor. İşte beyaz bir yüzey olduğu için ama şimdi artık o yüzeylerde ortadan e, o kalkınca. O zaman lacivert bir yüzey oluyor. Tam tersine güneş ışınlarının moritesini emiyor. Böyle bir şey yani yüz ölçümü 4 milyon kilometre kareye düşmüş Kuzey Rusya, Kanada ve İzlanda arasındaki buz kütlesinin kış aylarında tekrar oluşabileceğini ama yaz aylarında bir daha Kuzey Kutup Denizi'nde buz olmayacağını açıklamış durumda O da zaten oradaki bütün canlıların bir kısmının da zaten az sayıda canlı tür var işte kutup ayıları başta yok olmasına yol açacak. Böyle bir durum. Siyah gergedanların da suyu tükenmiş. Onu da diyorsunuz arada söyleyeyim. söyleyeyim. Tamamen tükendiği açıklanmış. Türkiye'den de ilginç bir şey var onunla devam ederiz belki. 2B. Meş'um ve meşhur 2B. Aslında deprem e, düzenlemesi, yeni deprem yasasıyla ilgili bir gelişme bu. Onun üzerinde dururuz isterseniz aradan üzerinde, sonra. Evet aradan sonra hem depremi hem de bu meseleyi konuşalım. Açık Gazete. You are steal my brother Everybody wants to live together What can't we live together? Why can't we live together? Neden birlikte yaşayamıyor, yaşayamıyoruz? Timmy Thomas. Bir çok yönlü e, müzisyen. hani Arada sırada şarkı da söylüyor ama epey bir e, alet, enstrüman kullanabiliyor. Başta klavyeli ve aletler ve org olmak üzere ve ünlü parçalarından biri kendi bestelerinden biri de buydu Timi Thomas'ın Timi Thomas 1944'te dün doğmuştu şarkıcı klavyeci şarkı yazarı prodüktör pek çok önemli Donald Byrd ve Cannonball Adderley gibi Caz müzisyenlerine de eşlikçi olarak çalışmış bir Müzisyen ona bir günaydın deme fırsatı bulduk bu şekilde. Evet açık radyo 94.9 açıkradyo.com.tr'den yayın yapıyoruz. Ve saat 8.40'ta döndük konumuza. Türkiye'ye de bir geçiş yapmış olduk çevre meseleleri üzerinden ama doğal felaket olarak nitelendirilen vanda olup bitenler insanı şaşırtmaya devam ediyor. Yani 23 Ekim'de yaşanan depremden kısacık sonra, süre sonra ikinci bir deprem oldu. Ve orta büyüklükte sayılabilir. Orta 5.6 idi. Bu konu uzmanı olmaktan çok uzak olmakla beraber televizyonda uzmanlar evet. konuşurken duyduğumda işte o bölgeden geçen bir sürü E, fay hattı olduğunu ve birinde gerçekleşebilecek büyük işte 7.2 gibi büyük çarpı bir depremin diğerlerinin de tetikleyebileceği şeklinde görüşler ve yorumlar vardı. Ama buna rağmen böyle olmadı yani daha doğrusu öyle oldu bir, tam da böyle tam oldu tam böyle oldu da tedbir olarak hiçbir şey yapılamadı bayram oteli yıkıldı mesela iki otel yıkıldı ee, ve bakan Vardan biri de günün gözde bakanlarından biri eski TOKİ başkanlığını yürüten bakan da şey demişti. Çok acayip bir açıklama yapmıştı Çevre ve Şehircilik Bakanı. Zaten adı da Oksimoro'nun büyüğü. yani Çevre ve şehirciliğin bir arada olmasının pek düşünemeyeceğini düşünüyoruz. Erdoğan Bayrak'ta kısa bir süre önce de. İlk depremden sonra ilk depremden bir hafta sonra bir basın toplantısında vanlı depremzedelere seslenmiş büyük depremin olduğu yerde bir daha deprem olmaz bugün diyebilirim ki Van Merkez ve Erciş en güvenilir bölgedir az hasarlı binalarınıza da girin evet, bunu da demiş. zaten e, Perşembe söylediniz veya e, Perşembe sanıyorum söyledik Hatta günün sözü de Yapılmıştı diye hatırlıyorum evet. Evet, Büyük depremin olduğu yerde bir daha deprem Olmaz dünyada bunun bir örneği Görülmemiştir ilk 3 gün 6'ya yakın şiddetli deprem olabilir Ondan sonra şiddeti azalır diye de Bir fetva vermiş Uzman gözüyle şimdi bu bakan Hala orada duruyor Hala bakıyor diyorsun. 46 kişi Ye çıktı galiba Ölenlerin sayısı Ve herhangi bir yani şeyden de muhalefetten de ben pek rastlamadım belki sen görmüştündür. Yani böylesine olağanüstü sorumsuzca beğen veren bir insanın o sorumluluk mevkiini artık işgal etmemesi gerektiğini söyleyip istifaya davet eden oldu mu? Bilmiyorum ama kendisi duruyor. Bir tam bir skandaller silsilesi oldu aslında bir takım şeylerin de uzman görüşlerinin alındığı evet farklı farklı görüşler ama, bakamadık şeklinde raporlar oldu falan da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin evet yani baktığı ve oturla göz çıplak gözle baktı. Bir şey göremediğini söylediği gibi açıklamalar da vardı. Ondan sonra da otelde kalan gazeteciler ve en işin en tuhaf taraflarından biri. 11 Mart'taki deprem ve ardından tsunaminin vurduğu Japonya'dan yardım için Türkiye'ye gelen Atsushi Miyazaki de 5-6'lık bir sarsıntıda yaşamını yitirdi. Onun için de mesela hani bu olayın garabetine dikkat çekmek yerine Türkiye için öldü falan şeklinde de korkunç yorumlar getirildi. Evet. Gerçekten ...şuursuz yorumların yapıldığı da görülüyor. Genç yaşta hayatını... ...başkalarının hayatını adadığı için... ...ama ihmal sonucu ölen bir şey var. Bu böyle ölüm ancak Türkiye'de olur diye vermişti taraf gazetesi de. Hakikaten çok tuhaf bir şeydi. Şimdi de kış vuruyor. Bakanın istifa ettiğini falan... Duymadık değil mi? Öyle bir şey olmadı yani. Duyardık herhalde öyle bir şey olsa. Evet, herhalde. Ama yani gerçekten uzmanlar çıplak gözle kontrol etti diye bir haber vardı. Sonra e, bizden böyle bir şey istenmedi dedi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uzmanlar binanın 50 yıllık olmasına rağmen tahliye edilmediği, Hatta bazı başka gazetelerde de şeyler de gördüm ve televizyonlarda da birtakım kolonların da üstünün örtüldüğü yani cumhurbaşkanı Gülün ve diğer yetkililerin ziyaretlerinde görünmesin diye bu otelde yani ta 1999'da açık radyoda perişan olduğumuz söyleye söyleye dilimizde tüy biten çatlakları sıvama sloganı bir kez daha. Boşa çıkarılmış oldu anlaşılan sıvanmış çünkü çatlaklar ve sonradan zaten üstünde bir insan... kaplama varmış ondan dolayı benim anladığım kadarıyla en azından e, görülmemiş yani çatlakların sıvanması hani sıvanmamış dahi işte üstünü kaplamışlar mı ne böyle bir şeyler de vardı fark etmez zaten çatlakları sıvamaya ah evet. oh, şina bir durum var bu arada da o soğukta. İnsanları, protesto eden insanlara da gözyaşı artıcı gaz verildi. Neyse şimdi onu belki Ali Bilge ile de kısmen konuşma fırsatımız olacak ama biz şeye dönebilirsek işte Afet Yasası diyor Cumhuriyet Gazetesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı biraz önce sözünü ettiğimiz adı tam bir garabet olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Başbakan Erdoğan'ın Van depremi sonrasında depreme dayanıksız binaları iktidarı kaybetme pahasına da olsa yıkacağız diyerek duyurduğu deprem yasa taslağını tamamlamış. Bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor. Ve Cumhuriyet ulaşmış buna. Afet riski altındaki yapı ve alanlar hakkındaki yasa taslağını. Ee, yani... Afet'e hazırlık hesabı oluşturuluyormuş. TOKİ ve belediyelere geniş yetki veriliyormuş. Anlaşma yoluna gidilecekmiş vatandaşlarla sağlanamazsa taşınmazlar için bakanlık veya talebi halinde TOKİ ve idare tarafından kamulaştırma veya, veya acele kamulaştırma yapılabilecekmiş. Uyuşmazlıklarda da dava kamulaştırma kararına değil bedeline ilişkin olarak yürütülüp sonuçlandırılacakmış. Tabi taslağa göre en ilginç noktalardan biri Fırat Kozok'un haberi bu. Mer'a yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayır vasıflı taşınmazlara muhtemel afete maruz bölgelerdeki ailelerin nakli ve kamu yatırımlarının yapılması amacıyla vasıf değişikliği yapılabilecek vergi gelirleri bir ve ...2B arazilerinin satışından elde edilecek gelirin %90'ı yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere AFET'e hazırlık hesabına aktarılacakmış. Ne diyorsun buna? Ya şimdi hani böyle bir fon oluşturması iyi. Böyle bir yasa olması bence iyi ama bu gibi şeylerde hep uygulama daha çok öne çıkıyor. Mesela 2B arazilerinin satışından elde edilecek gelirin buraya... Aktarılması deyince ister istemez insanın aklına hani acaba 2B durumunu meşrulaştırmaya yönelik de bir adım mı ee, şeklinde bazı şüpheler geliyor ve e, irkiliyor insan. Benim söyleyebileceğim bu kadar. Ama daha uygulamada nasıl yürüdüğünü yürüyeceğini görmeden daha da fazla bir şey. Ama zaten son derece... Belki e, de söylememek bütünüyle lazım. Bütünüyle sakıncalı olduğunu burada defalarca... Ee tema e, vakfına e, bu davaları açan avukat Ömer Bey'le de defalarca konuştuğumuz gibi zaten yapılması son derece sakıncalar, büyük riskler içeren e, ve e, orman varlığını büyük ölçüde e, tahribata uğratması e, kesin nazarıyla bakılan bir projenin şimdi bu şekilde Devreye sokulması tüyler ürpertici sayılabilir. Yıkılan Bayram ve Aslan otellerinde arama kurtarma çalışmaları sona ererken bunlar konuşuluyor ve e, 2B'den bir kere gelir elde edileceğini, ne kadar gelir elde edileceği konusunda inanılmaz derecede farklı rakamlar verildi resmi yetkililer tarafından. Evet. Yani o yüzden hani 2B'den gelecek gelirin %90'ı buraya aktarılacak falan derken bu çok fazla bir şey ifade etmiyor. Büyük ölçüde biraz kazdığınızda altı boş bir rakam bu şimdilik en azından. Bize tabii şu da var hani sizin de dikkat çektiğiniz nokta yine ona geliyor daha doğrusu. Bir kere çünkü neyin 2B olduğu da tam olarak belli değil ki. Düğü Yani var bir tanım var elbette ama onun ne şekilde doldurabileceği o tanımın içi çok belli değil. E çünkü orada orman vasfını kaybetmiş, niteliğini değiştirmiş arazilerden bahsediliyor. Onun tespiti zaten tamamen keyfi. Ve keyfi kriterlere bağlanıyor. İkincisi de orada oturanların öncelikle satın alma hakkı filan var oraya işte orman kenarında. Vasfı kaybetmiş ormanların etrafındaki yerlere. O insanların nasıl tespit edileceği ve de e, para verip alabilecek durumda olup olmadıkları da ayrı bir tartışma konusu. Bir de yasada yine e, bir tartışma konusu daha da şu... E, Devam ediyor muyuz pardon? Kesin Son yok. bir şey söyleyeceğim. 400 milyar dolar olarak hesaplanmış. Kentsel dönüşüm projesinin büyüklüğü. Sabahın verdiği özel haberden okuyorum. İki beylerin satışından gelecek para ile ilgili şimdi hatırlamıyorum ama dönüp bakmak lazım. 25 milyar lira gibi bir hesap vardı. Ama tabii ki hesap Çok kabaca herhalde bir şey. Evet. Kimse nereden çıktığını tam olarak bilmiyor. Bilmiyor. Çünkü Gördüğün dediğimiz milyar gibi 2B be durumu bahsediyoruz. belli de. Ee, Bir de şöyle bir şey var. Yine bu yasada dikkat çeken ve e, çok kolay bir şekilde e, kötüye kullanılabilecek bir e, başka hüküm geleceği gündemlemiş Cumhuriyet gazetesindeki haberden, sürmanşetteki haberden aktarayım ben. E, vatandaşların mağdur olmaması için bakanlık vatandaşlara, vatandaşlarla anlaşma yoluna giderken her türlü özel hukuk işlemini yapmaya etkili olacak deniliyor. Ama hemen arkasında şöyle bir şey var. Anlaşma sağlanamazsa taşınmazlar için bakanlık veya talebi halinde TOKİ ve idare tarafından kamulaştırma veya acele kamulaştırma yapılabilecek deniliyor. Evet. Işte biraz yani işte bu kamulaştırma işte... acile kamulaştırma hangi durumlarda ve nasıl işletilecekle ilgili. Ve bunun yaratacağı e, olağanüstü üstü ger tabi... gerilim hallerinde e, gene e, özel polis ve özel timlerle mi halledecek bu uyuşmazlıkların durumu? Yani o zaman e, gerilim halinde evet öyle oluyor işte mülk şey idare amirleri devreye sokulacak falan deniliyor Hiç haberin detayında içine baktığımda onu gördüm en azından ama şu var e, tabi hani biraz haberin kendisi de e, yani bizim şu anda yaptığımız üzerindeki yorumlarda biraz e, doğası gereği spekülatif çünkü ortada bir taslak yok henüz değil mi sadece bir, bir tartışmalar yürütülüyor şöyle olacak böyle olacak bilgiler veriliyor önce o taslak çıksın ondan sonra belki daha detaylı konuşmak daha doğru olur Evet yalnız bu şimdiye kadar her iki depremde de bütün gerek e, eski İçişleri Bakanı şimdi e, hükümet sözcülerinden Beşir Atalay'ın gerekse de işte bu yeni çevre ve şehircilik bakanının konuşmalarından edindiğimiz izlenim pek öyle e, şey değil. Bu işin başarılabileceğine dair insana çok büyük umut verdi söylenemez yani altı katlı bir otelin her gece böyle dolup taştı ve yok oldu dağılıp gitti beş onda altılık bir depremdi elli yıllık 64'te yapılmış bir oteldi hem de 48 yıl mı oluyor işte 47 yıl önce yapılmış ve bakan az hasarlı binalara girebilirsiniz demiş ama ...buna bakıp girenlerin... ...hiçbiri yaşamıyor... ...buna bakanın söylediğine... ...yani hiçbir demeyelim de... ...önemli bölümü o şekilde... Evet, can verdi. 46 ...cam verdi, 46'ya çıktı şimdi... ...46 kişi öldü... ...ayrıca da yani... ...hiçbir şey yok... ...profesörler de... ...niye göre yıkılmaz demiş... ...demiş mi o da belli değil... Afet Enstitüsü'nden yardımcı doçent Özdemir yıkılan bayram oteli için içine girme gereği duymadık dışarıdan gözledik demiş. E, notlara da incelenmedi notunu düştük. Bu notlar kendi kişisel notlarımızda otel için herhangi bir yorumumuz olmadı. Sokaktan vatandaş gibi baktık demiş. Yani bu şekilde yaklaşan ilk Beşir Atalay'ın da ilk... Yabancı yardım taleplerini de reddetmesinin gerekçesi kendi potansiyelimizi ölçmek gibi bir şeyle açıklanmıştı. Şimdi bu durumda ne e, alınan tedbirlerin ve soğuktan da ölmeye başlayan insanların durumunda çok umutlu olacak bir durum görmüyoruz. Bana öyle geliyor ki... 7 yaşındaki e, an, bir çocuk en son evet. e, zatüre olup e, yaşamını. Yitirmiş Yani çok da Deniz çocuğuna da onu da söyleyelim İsmini de verelim ee... Adalet Ve kalkınma Partisinin O büyük Afralı tafralı Yükselişi ki Seçimi üst üste kazandıktan sonra Ara seçimlerde dahil 9 yıl iktidarından sonra her şeye muktedir her şeye kadir olan görüntüsünde ciddi rahneler var. Yani pek inandırıcı olduğunu sanmıyorum. Ve normal olarak soğuktan donmakta olan, felaket halde olan deprem zedelerinde İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı şimdi hükümet sözcüsünde oradan ne işi var o sırada bilmiyorum ikinci depremden hemen sonra ama Yani Van Valisi'ni filan protesto eden sanıyorum. başbakan yardımcısı evet, evet. doğru insanların Beşir Atalay'dan değil mi? normal bir tepki göstermesini bile tahammülle karşılayamayan bir başbakan yardımcısı var karşımızda inanılmaz. Ya şimdi yani. başbakan yardımcısı o, o bölgeden ayrıldıktan sonra polis e, müdahalede bulundu falan deniliyor. Bazı gazetelerde hatta şu şekilde veriliyordu e, protestolar kurtarma çalışmalarına. E, ...engel olduğu için falan da e, deniliyordu. Böyle, Bunlar inandırıcı gelmiyor bana hiç. Gelmiyor tabii. Şunu da e, söyleyelim. Bir de tabii protesto sebeplerinden bir tanesi de... ...iki tane deprem geçirmiş olmasına ve... E, ...yüzlerce insan, binlerce insan e, hayatını... ...binlerce neredeyse insan hayatını yitirmiş olmasına rağmen... ...kaç oldu şimdi toplam rakam 600'e geldi mi? İki depremde. 600'ü geçmişti zaten. 603'tü galiba. 650 depremde. o zaman. 46 kişinin 649 olmuş oluyor şu evet. anda. E, yüzlerce insanın yaralandığı, binlercesinin pardon, yüzlerce insanın hayatını kaybettiği binlercesinin yaralandığı iki büyük deprem geçirdikten sonra afet bölgesi ilan edilmemesi konusunda e, çok ciddi bir sıkıntı var sanıyorum. Hani protestolarında sebebi biraz da bundandı. Elbette öyle. Zaten e, mesela 60 şey görüntüleri de var. Bir kere bölgede korku içinde terk etmek isteyen ve akrabalarının uzak yakın akrabalarının yanına büyük başka büyük şehirlere başka şehirlere gitmek isteyenlerin otobüs terminallerinde sabahladığı kümelendiği bir durum var yani bir milyon kişinin sokakta olduğu gibi de bir durum var yani van afet bölgesi ilan edilmiyor ama bir milyon küsur nüfuslu, şehrin terk edildiği hayalet şehre dönüşmesi durumu söz konusu Yani bu otele kimler kullanım izni verdi? Verdi. Belli değil. Sır olmuş onu. Afad'ın mı yoksa itünün mü sağlam raporu verdiği? Bir yıkılan 3 bina var. Neden diğerleri gibi mühürlenmedi? Açıklık kazanmamış. Toplam oturulamaz denen 20 binadan 18'in yıkılmış zaten öyle anlıyorum ben. Ve neden diğerleri gibi? Mühürlen... 25. 25. 25 mi? 5 yıkılan bina sayısı ikinci toprağına 25. İTÜ'den de bir ne inceledik ne rapor verdik ama hepimizin hatası var diye bir açıklama var. Erdoğan da başbakan da çok rica ediyorum hasarlı evlere girmeyin demiş ama 1 milyon nüfuslu kenti afet bölgesi ilan etmiyor. Bu arada da işte insanlar böyle 10 saate yakın kuyrukta bekleyip 60 kilo ağırlığındaki çadırları yüklenip evlerine götürmeye çalışıyorlar. 6 yaşındaki Deniz Olgun da zatürre nedeniyle hayatını kaybediyor. Ailesi deprem çadırı alamamış, naylondan yapılmış tentenin altında barınıyormuş. İlk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasım günü Twitter'dan duyurmuş. Ayrıca Otelde kalan gazetecilerin görevlerini yaparken ölmeleri gibi de korkunç başka unsurlar da vardı. Yani neresinden e, tutulacağını ve neresinden devam edileceğini kestiremediği durum var. Atsushi Miyazaki öldü. Aynı zamanda da habercilik yapan DHA muhabirleri Doğan Haber Ajansı Sabahattin Yılmaz ve Cem Emir de Toprağa verildiler orada otelde öldü. Emir'in cenazesine katılanların tabuta bıraktı 8.418 lirada deprem zedilere bağışlanmış. Yani Van bölgenin lokomotifi biz bu sıkıntıyı atlatırız demişler yetkililer ama bugünkü Zaman Gazetesi'nin manşetinde pek o kadar kolay bu söylendiği kadar olabileceği izlenimini ben edinmiyorum şahsen aksini düşünenler tabii ki olabilir ama böyle bir durum var. Ortada geri kalan haberleri Suriye ilişkilerini ve Wall Street işgali ve diğer işgal hareketlerini 9.30'dan sonra feribot kaçırma ve evet. o öldürülen eylemci haberi de. Onları da o zaman vereceğiz. Şimdi ana. Açık gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir. Günaydın. Evet, gene tam dünyada aslında büyük bir ivme kazanan bu Wall Street karşıtları daha doğrusu işte isyan dalgasının devrim dalgasının etraflıca etkileri üzerinde konuşmak istiyorduk ama on, gene araya Türkiye'nin gündemine e, ve hepimizin gündemini bulandıran başka konular da geldi şimdi Van'daki ikinci deprem üzerinden biraz epeyce konuşma fırsatı bulduk ama sizin de birkaç e, yorumunuzu e, Duymak isteriz doğrusu bu konuda. Valla yani bu e, deprem, e, deprem ve iktidar ilişkisi üzerinden baktığımızda e, bazı olaylar vardır. E, siyasi tarihimizde e, iktidarları e, geriye doğru gidişin başlangıcı olarak düşünebilen fotoğraflar, olaylar. E, yani iki deprem geçirmiş e, halkının üzerine... Biber gazı e, sıkan bir hükümet e, tarihte, e, siyasi tarihte e, yerini e, bu fotoğrafla ciddi bir şekilde alacaktır. Yani AKP, e, AK Parti iktidarının 10 yıllık e, sonucunda üç üste üç başarı elde etmesi, e, ikinci Van depremi sonrasında e, halkın üzerine travma geçiren halkın üzerine biber gazı sıktırmasıyla anılacaktır. Seçmenin hafızası bir yıllık bir süreyi kapsıyor Ali Akarju dostumuz. Doğrudur ama e, tarihin hafızası e, tarih zaten e, bunların bir toplamıdır. E, dolayısıyla Van depremi e, AK evet. açısından e, bu fotoğrafla e, çok önemli bir e, dönemeç noktası olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bir milyona yakın bir nüfusun kar ve buz içerisinde bir mevsim geçirmeye davet etmek, yani Ağustos'a kadar bekleyeceksiniz, sabretseksiniz demek, pek de iktidar performansı açısından doğru olması gerekir. Pek çok projeye imza atan bir proje de ünlü, ha bu konuda deprem, birinci deprem sırası içerisindeki faaliyetlerdeki Ee, daha önceki depremlere göre e, hükümet faaliyetlerini beğenirsiniz beğenmezsiniz e, daha e, güçlü adımların atıldığını söyleyebiliriz ama bir e, milyon nüfus da bir bölgede e, çadırda ve konteynerda avustos'a kadar ben sizi yaşatacağım demek ki bu bölgede ülkeniz en soğuk ve e, yani kışın en geçtiği bir bölge. Bu anlamda da e, AK Parti açısından deprem olan depremi e, ciddi sonuçlar doğurabilir. E, notunu düşmemiz lazım. Ayrıca da e, iki deprem geçirmiş üç hafta arayla bir e, toplumun üzerine e, onun travması, onun itirazlarına e, biber gazı sıktırmak e, gerçekten. E, Söyleyecek yani, söz bulamıyoruz. Evet, bir panik evet. hali mi desek yani hakikaten şuursuz bir durum var. Yani şeyi de detaylarını okuduğunuz zaman e, 6 yaşındaki Deniz Olgun'un zatürre nedeniyle hayatını kaybetmesi. Şöyle babası müsaade ederseniz iki satır okumak istiyorum. Babası Enver Olgun Nevzat Çiçeği'ye e, oradaki Kişisel blogunda yazan gazeteci Nevzat Çiçek'e şöyle anlatmış. Naylonun altındayız depremden beri. Kaç defa dilekçe verdim. Kaç defa gittim bana çadır vermediler. Ben de gittim metreyle naylon aldım ve 12 nüfusuma bir çadır yaptım. Soğuk naylon dinlemiyor. Çocuk zaten özürlüydü. Soğuk aldı. Önce Erciş'te Sahra Hastanesi'ne götürdüm. Dediler ki bu çocuğun yoğun bakımda yatması gerekiyor. Bizi Bitlis'e oradan da Batman'a gönderdiler. Ve çocuk orada hayatını dün kaybetti. Ben şimdi geri kalan nüfusumla tir, tir titriyorum. Bize yardım edilsin demiş. Çocuğumu aldım. Erciş'te defnettim. Depremde amca tarafından akrabalarımı kaybettim. Allah bize yardım etsin diye konuşan bir baba var. Deniz Olgun'un babası Enver Olgun. Şimdi sizin de demin sözünü ettiğiniz bunun gibi insanların tepkilerine karşı biber gazı bombası, gaz bombası atılıyor olacak değil gibi görünüyor. Yani gerçekten bu bunu bir şeyle açıklamak mümkün değil. Yani işte bunlar gerçek ten talep edenler değildi. Yok bunların arkasında başka güçler var falan. Bunlara sığınılamaz. Bir ikizler için çok ciddi bir zafiyet, gerçekten açıklanması son derece güç bir duruma işaret ediyor. Yani hem bu protesto eden, taleplerini söyleyen insanların üzerine polis salmak, polis devlet şiddeti uygulamak, onları gaza boğmak, onları dövmek... Yani inanılır hiçbir şeyle açıklanması mümkün olmayan bir durum. Ayrıca gerçekten yani bu bölgedeki bu insanların, evsiz insanların sorunu 65 bin tane çadır soğuğuyla küslemiyorsa başka çözüm imkanları yok mu? Bunlar neden devreye sokulamıyor? Bunların da bu konuda da ciddi bir yetersizlik var. Yani oraya e, milyonlarca tonluk e, milletvekilerin gönderilmesi yeterli bir şey değil. Bunların barınmaya ihtiyaçları var. Bu barınma çadırla bile çözmek yani oraya 200 bin çadır, bütün evsizlere evlerine giren çadır verseniz bile sert iklim koşullarında bu insanların e, sorununu çözemiyorsunuz. İşte bebe bebekler ölüyor. Daha yeni başlı e, neler yaşayacağız bu kış nasıl geçecek Bilmiyoruz. Kış yeni başladı evet. ve mesela yeni başladı. Aynı. yeni başladı. Şehri terk eden çok ciddi sayıda insan da var. Yani hani sadece orada kalanlar aynı zamanda kalıcı olarak da o şehrin dokusuna da bir müdahalede oluyor bu şekilde. Çünkü insanlar kendi sosyal ağları yoluyla çözmeye çalışıyorlar bu sorunları. Evet. evet yani terk edenlerin sayısı çok olduğu gibi terk edemeyenlerin yani her zaman olduğu gibi şunu bir kez daha söylememizde yarar var. Tabii ki böylesi felaketler her zaman olduğu gibi yoksulları vurmuş durumda bölgede. Tabii, garibanlar erken. ölecek yani. Evet. Onlara öyle bir kader çiziyoruz. Evet. Ee, kendi olanakları olanlar büyük şeyleri akrabaların yanına gidiyor. Yani böylesine bir meseleyi... ben yani başbakan Ağustos'a kadar sabredin. Ağustos'a kadar kaç tane çocuk ölecek? Evet. Yani Ağustos'a kadar bekleyin demek. E Yani gerçekten e, pro, bir problem işareti ediyor. E, hem bir Bergaz'ı sıkacaksın hem de adama sen e, e, 8 ayı kış geçen yerde Ağustos'a kadar bekle diyeceksin. Evet, bu e, Çelebi Bağ beldesinde Berciş'e bağlı sadece orada 1150 çadıra acil ihtiyaç bulunduğuna e, karar verilmiş. Yani 7500 kişilik bir 18 köylülük bir bölgenin nüfusunda. Yani halihazırda hazırda en ağır vurulan yerlerden biri ilk depremde <gülüyor> Erciş'ti bildiğim kadarıyla ve daha oraya o depremden beri e, 7500 kişiye 1150 çadıra daha acilen ihtiyaç oldu ve e, bunun devam ettiği söyleniyor o zaman zor yani şimdi 2 ay önceydi değil mi e, Afrika e, çıkartma yapmıştık Evet, Gerçekten Somali. dünyada Somalie'ye çıkartmadık konuduk ve e, ciddi bir e, elinden geldiği kadar Türkiye sivil toplum devletim konuda büyük bir hassasiyet gösterdi. E, pek çok e, hatta oranın imarına bile karıştık. Orada tokye to toplu konut yapmaya, toyol yapmaya, e, Somalinin e, baştan aşağı inşasını e, konuştuk. Şimdi biz e, ülkemizde. Yüz bin kişilik bir ilçe, işte toplam bir milyon nüfusun karşındı ki bunun ne kadarı e, şu anda konutlarında konutsuz, barınaksız. Ama bunun bu meselenin e, hiç çözemiyoruz. E, bunu e, biber gazı çözüyoruz ve de Ağustos'a kadar bekleme, sabır terak ederek, sabır ta, e, tavsiye ederek çözmeye çalışıyoruz. Hatta ölücümle, Bakan'ın ölücümle, içişleri şey e, şehircilik ve çevre çevre ve şehir neyse çok tuhaf adı var. O, o bakanlığın başındaki e, bakanın da e, bir de insanlarla e, ilginç adeta dalga geçer gibi bir şey var. O burada saray gibi çadırda yaşıyorsunuz filan demişti. O İçişleri Bakanı. Yı. İçişleri Bakanı evet. o? Yani bu of, bu, bu çok Şu anda belki şey olmuyor ama yani e, e, bazı fotoğraflar e, gözümün önünden gitmiyor. Yani işte Demokrat Parti'nin e, öğrenciler üzerinde e, operasyonları, işte, e, bazı e, uygulamaları, atlı polislerin o devirde e, şeylerin üstünde yürümesi. Kanlı Pazar 1969, Süleyman Demirel'in e, ki bunların hepsi iktidarlarının 2 ve 3, 3 ve iki dönemlerin yaşanan e, otoriter e, şeylerdir. Devlet, hükümet elemleridir. E, aynı zamanda 15-16 Haziran yani Süleyman Demirel hükümetlerinin e, Demokrat Parti Adnan Menderes hükümetlerinin e, 3. dönemlerinde başarılı ikinci kez iktidara gelmiş üçüncü kez dönemleri bir novralaşma süreci başlıyor yani artık seçmenle olan e, seçmenin otomatik otomatikye bağlandığı dönemlerde e, seçmenden bu kadar derece uzaklaşır e, siyasi e, iktidarlar bu da bunun bir örneği sen iki kez 3 hafta içerisinde defter yaşamış e, barınaksız e, insanların üzerine biber gazı sıkarak e, İleri demokrasiyi e, lafları edemezsin e, Dolayısıyla burada bir e, bu bir ciddi sorunsala işaret etmektedir e, zaten yani zaten bölgede e, gibi e, çatışmanın savaşın olduğu bir bölgeden söz ediyoruz biz e, işte zaman zaman şey de söyleniyor bu afet durumunun ilan edilmesi e, bu afet durumunun benim bildiğim kadarıyla Yani ilan edilmesi bir takım şeyler bir sıkıntım ilan edilmesi gibi bir şeydir afet durumu. Yani orada da biber gazı sıkarsınız. Hmm. Yani bizde sadece şey tarafı yoktur. Afet durumunda idari mülkü amirin inanılmaz yetkileri vardır. Yani, yani işte afet durumu şey, ilan, edilmesi, ilan edilmesi belki de daha iyi. Yani e, ben, belki de daha iyi ile, Evet. Yani sıkı yönetim ilanı gibi bir şeydir. Olağanüstü işte, hal gibi bir şey afet durumu. Valilerin olan yetkilileri vardır. Ee, yani var olan eldeki şeyden de e, gördüğüm kadarıyla mesela BDP falan savunmuyor e, afet durumunun ilan edilmesini. Eğer böyle Hı. bir ifa ilan edilirse orada e, yani evet mesela, o zaman zaten medya ama işte oradaki yerel e, işte ...şeyin yöneticinin veya oradaki amirlerin o verilen yetkileri de nasıl kullanıcı ile de alakalı bir şey herhalde kaygıyı yani yaratan... Yani bizde de yetkiyi verdin mi kullanırsız aymışın yani. <gülüyor> o, da, o da işte biraz sakıncalı bir durum sanki. Yani e, bu, bunu iyi ölçmek lazım. Yani benim eskiden hatırladığım bildiğim afet bölgesi ilan edildiğinde... E, ...yani o, o bölgede de, demokrasi yoktur yani... E, Öyle, o derecede ya, Haklar ve şeyleri sahiptirler Bunun getireceği böyle şeyler yani Bunu düşünmek, derkenar etmekte fayda var Şimdi e, bu meselenin e, Bu konuyla ilişkisi, ilişkisi olarak önümüzdeki dönemde e, Pek çok Oksuz tabloyla Karşı karşıya kalacağız Bu kadar insan çadırda yaşayamaz Mevlana evinde yaşayamaz Adamlar e, Çadırların arasında Ateş yakıyor Eksi yirmi... Hatırlayın, Türkiye'nin en soğuk yeridir bu Van Bahçeseray. Evet. Bu yol sürekli kapanır. Yani çocukluğumuzdan beri duyduğumuz ilk Türkiye'de... ...karların köyleri kapattığı yer bu bölgedir. Evet, şimdi bir, bir süre sonra... E, ...belki deprem bölgesinde köylere ulaşılamayacağı haberleri... Ulaşılamayacağız tabii. Evet, alacağız. Anlaşın. Yani siz çadır bile götüremediğiniz... ...şu an açıkken götürüldüğümüz yere... ...ne hava yoluyla... ...ne kara yoluyla ulaşabileceksin... kapalı olur... ...yani... E, ...bunun için... ...böylesine böyle bir, böyle bir... ...zor sert bir tablo... ...karşısında... E, ...insanların tepkilerini... ...biber gazıyla ortadan kaldırmak... E, ...yani... Bu, ...bunu da... ...Ak Parti iktidarı... ...üçüncü döneminin... ...albümüne koydu... ...bu... E, Evet. sanıyorum bu, bu bu bu olay kolay kolay hafızalardan silinecek bir olay değil. Yani pek çok olay var. Bugün Rant Dink'in davası var değil mi? Evet. Yani kaçıncı dava? 20 küsürüncü dava mı? Herhalde. Öyle bir şey. Yani 2007'den beri devam ediyor bu? Onur meselesiydi değil mi? İdaren. Evet, öyle demişti kendisi de. Kendisi söylemişti. "Özmek bizim onurumuzdur." demişti. Ee, şimdi yani o kadar çok şey var ki e, Sulandırılmaya çalışan gittikçe uzayan Darbe e, girişimleri davaları Ergenekon davaları e, Yani bir gittikçe e, içeriğini sistemi benimsemezsiniz e, Yani Kürtlerin KCK e, modeli doğru değildir Ben de e, o fikirdeyim Ama bunu yaygın bir e, tutuklama Şeyine soktuğunuzda e, yaratılan gerilim sizin üzerininize e, nasıl döner ya yani bunları bence çok e, iyi hesap etmek gerekiyor e, Bu bağlamda iktidar üçüncü dönemini ki önümüzdeki dönemde işte bir anayasa o e, sivil anayasa meselesi var bir Cumhurbaşkanlığı, ...konusu var... E, ...dünyada e, süre gelen... ...2007-2008'den beri süre gelen... ...bir türlü kontrol edilemeyen... Ve edilememesi pek mümkün gözükmeyen... E, ...bir... E, ...iktisadi bunalımın... E, ...ilelebet Türkiye... E, ...okşamadan... E, ...çok fazla dokunmadan geçmesi... E, ...mümkün olmadığını... ...bizzat Merkez Bankası farkında... E, ...hükümetin pek çok iyisi farkında... ...buna ilişkin... E, ...karın ağrılarını çekiyor... Ya bütün bunları üst üste koyduğumuzda e, bu e, otoriter e, tavır tabii ki açıklanmaya muhtaç bir tavır. Çok fazla da meseleyi e, uçlara getirmeden görmekte fayda var. E, yani bir akıl tutulması içerisinde girdik. E, yani burada tabii ki gerçekten bu parlamentodaki... E, iki muhalefet Partisi var e, üçüncüsü e, başka bir nedenle şey koyuyorum i̇ki, iki büyük ana, ana muhalefet sonra gelen muhalefetin e, varlığıyla yokluğu e, hissedilmiyor e, Türkiye'de zaten iki tane ana akım var işte başarılı işte son yıllarda biri e, e, AK Parti iktidarları üç dönem e, oylarını artırarak, varlıklarını ciddi bir şekilde sürdürdüler. Bir de Kürt siyasetindeki gelişmelerdir. Yani bu iki akım zaten burada da son dönemde çatışıyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Hak Partisi, AK Parti açısından şey olmuş, halledilmiş hareketlerdir. Çok fazla bu iktidar partisi karşısında varlık gösteremiyorlar ama son on yılda Kürt siyasi E, şöylesiyle böylesiyle e, ciddi bir e, varlık ya yani masaya sonuçta e, beğenirsiniz beğenmezsiniz PKK ve Öcalan masaya devleti oturttu Dolayısıyla burada bir yüksek ego var bir yüksek ego da AK Parti ve Öcalan e, şey şeyde var bu ikisi de zaten burada ciddi bir çatışma e, yaşıyor Sisi e, üzerinden gidiyor birlerin varlıkları pek fazla hissedilmiyor burada da bir savaşla düğümlenmiş durumda hem açılım diyorsunuz hem Sri Lanka modeli diyorsunuz böyle hem gidiyorsunuz olabildiğince daha önceki depremlere göre devletin iktidarın varlığı hissedilir bir derecede bir müdahale ediyorsunuz sonra bir bergazı sıkıyorsunuz o insanların içine evet tabi Adalet ve Kalkınma Partisinin Uzun süreden beri hep talihli olduğu söylenmişti ama en büyük talihsizliklerinden biri de belki başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere bir muhalefetle karşılaşmıyor olması. O zaman tabii gerçeklikle bağını giderek yitirmeye ve kendisini bir büyük inşaat müteahhidi olarak Türkiye bütünlüğüyle bir şey olarak görüp şantiye olarak görüp işte kim dergisinde de yazıldığı gibi inşaat ya Resulullah denmişçesine buna bağlamak çok da sembolik oldu sonuç olarak tabii çevre ve şehircilik bakanının da bizzat deprem konusunda yetkili yetkili şekilde konuşması ve tamamen anlamsız çıkması söylediklerinin Hemen arkasından da gene bütün inşaatları çevre ve e, işte Toki'ye bir şekilde bırakacak şekilde yeni afet yasası hazırlanmakta olduğu. Yani bakanlık veya talebi halinde Toki idare tarafından kamulaştırma ve acele kamulaştırmaya gidilebilecekmiş deniyor. Bunlar çok sonun başlangıcı gibi göz, gözüküyor. Bana Şimdi diyorsun. bunları Toki... O, Çok kazandırdı, yani nereye gitseniz hem Güneydoğu'da, Doğu'da, Batı'da her yerde bir TOKİ fırtınası esiyor. Ee, gerçekten konut açılar, e, yol yaptılar, sağlık meselelerinde mesafe aldılar. Bunlardan da oy aldılar. Ee, bunu e, söyleyebiliriz. Ama bunlar yapılırken nasıl yapıldı? Mesela, mesela Türkiye'de iktisatçılar da yani basında TOKİ'nin şu anda e, merkezi devlete ne kadar borcu olduğunu bilmiyoruz. TOKİ hesaplarına giremiyoruz. Şimdi bunlar bir balon. Yani İspanya'da da yani be, tam benzeridir ama işte konut piyasasında eee ayrıca TOKİ sisteminde aşağı doğru gittiğinizde e, çok ciddi bir rahatsızlık var. Pek çok küçük müteahhitler iflas etmiş durumda. Bunların da E, ...fotoğrafını doğru düz çekeyim. Evet, Türkiye bir imar yaşadı. Bölünmüş yollar. Bunlar AK Parti oy olarak döndü. Bu seçmen boşuna oy vermez yani. Üstüne bir versikana da oy vermez. Evet. Yani... Bölünmüş yol yaptım Sağlıkta gerçekten önemli bir şey atıldı İri, i, i, Kötü tarafları var yani. Ama insanlar memnun Onu söylemek istiyorum Ayrıntıya girmiyor seçmen bakarken Tokü'nün gayri safi, milli hastanın, yurt Yüzde kaçı kadar devlete borcu bilerek Oy vermiyor Onu bize, e, basın olarak araştırıp Kamuoyunun gündemine getirmek Ama insanlar bundan memnun Ama e, bir ülke inşaat yaparak e, Kürt sorunu çözemez Ee, bunu görme, görmek lazım. Başka istemleri var. Demokrasi. Birincisi 2002-2007-8 dönemindeki e, ülkenin demokrasiye doğru geçişi daha ileri demokrasiyi yakalamaz söylemi ortadan kalkıyor. Hem sen Kürt sorunu vardır diyorsun. Kürt açılımı vardır diyorsun. Ah nasıl Lanka modeline geçerim diyorsun. Evet. Çevreyi yok ederek de inşallah yapması pek mümkün gözükmüyordu. Yani burada, yani açıkçası AK Parti hükümetlerinin umursamaz hem içeriği hem dışarıya umursamaz bir pozisyonda ilelebet gitmesi mümkün değil. Ha, bu biz iktidarın yarattığı sivil mi? o kadar da abartmayalım. Burada bir parlamento çalışıyor. Yani sonuçta biz Menderes hükümetlerini 3. döneminde ben odunu bile seçtiririm demişti değil mi mende? Evet, menderesinde benzeri ha. bir Menderes e de benzer şeyler. Yani üç seçim kazandı. Adalet Partisi'ni görmedik mi Süleyman Demireli e, kaç yüz, yüzünden kaç yüzlü Süleyman Bey biliyoruz. Yani, evet. gün geliyordu 12'den sonra sonra e, neredeyse e, bir darbe daha getirse komünist olacak bu adam demişti Aziz Bey <gülüyor> yani biz onun e, yollar tükenmekle aşılmazla idamlara verdiği destekle 12 Mart'ta yani e, uyguladığı otoriter e, din, hiçbir şeyi dinlemeyen tavırlarıyla yaşamadık mı Özal'ı yaşamadık mı 2,5 medya bırakacağım diyordu Evet ve bıraktı da. Evet. Bıraktı da. Şimdi e, yani e, evet cidden bir nobran ve semirmiş bir AK Parti ile karşı karşıyayız. E, e, böyle gidiş ve gidişleri çok bölünmüş. Yol gibi AK Parti. Bir açıldım diyor. Bir Sri Lanka diyor falan. Böyle e, gel git. Bunları açıklamaya mutlaka çıkmayabiliriz. Bir takım şeylerle tabii. <gülüyor> ama e, ilelebet ...devam edecek bir süreç değildir... ...seçmen... ...hark e, eder... Oradaki oradaki ...çakmaz yani... ...önemli soru da kime... E, ...oy verecek yeni bir oluşum herhalde olacak... ...çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...özellikle mesela... E, e, ...Birgül Ayman Güler'in... ...Suriye gizlisi sonrası söyledikleri... ...yani... ...tamamen... E, uluslararası bir komple olduğunu Suriye'de yaşananların. Biz orayı gezdik, gördük. Behlun Tamaligil galiba söyledi aynı şeyleri. Yani böyle bir şey gidiyor. Neşeli bir süreç varmış gibi. Yani 3500'e yakın insanın öldürüldü, belki 4000 kişinin, on binlercesinin işkence ve tutuklamalara maruz kaldığı bir yerde hükümet yani AKP iktidarı karşı olduğu için Suriye'yi Suriye rejimini Esad'a destek vermediği için sırf ona muhalefet etmek için bir bağızçı yaklaşım benimseyen bir Halk partisiydi de nereye kadar muhalefet yapılabilir insan merak ediyor doğrusu. Ben Cumhuriyet'in hep böyle yüzüncü yıl şeyi vardır ya bizde yüzüncü yıl için besteler bile yapılıyor. Yani, pek bu, Cumhuriyet Halk Partisi tarihe karışmadan Türkiye'de bir muhalefet oluşamaz. Yani bunu bu, bu küller, yani bunun üzerinde e, yükselemiyor Yani şu anda şunu söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarihinin en geri yönetimlerinden biri. 1970'lerle ölçülebilir mi? Yani hmm. hatırlayın o evet. parlamentodaki CHP grubunu. O insanları tek tek hatırlayın. O Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü Cumhuriyet Halk Partisinin tersaf partisi iddiasında dünyayı sola açık bir partiydi. Bugün bu parti sol falan değil. Abi evet, yani, de zaten de, demokrat da değil yani. Bu evet. böyle sen Suriye'yi övecek. Ondan Yani sonra değil, şey bir... diye yazmıştı Ceren Kenarın yazısı vardı Nahta Network'ten. onun direktörü. dünkü Taraf gazetesinde her taraf köşesine yazmıştı. Yani Tayyip Erdoğan'ın Suriye siyasetini beğenmeyebilir, eleştirebilirsiniz. Lakin Suriye'de yaşanan katliamı meşru görmek göstericileri terörist ilan etmek ayıptır, günahtır, vicdansızlıktır. Esad'ın elinin kanını partinize bulaştırmak tüm Türkiye için düzüldür, utançtır. Saiden 13 yaşında işkenceyle öldürülen Hamza'nın katiline suç ortaklığı yapmayı içinize sindirebiliyor musunuz? Diye bitirmişti yazısını. Yani şunu şey yapmak lazım. Otoriterlik ve mutlaklık e, sicil anlamında CHP Daha kötü bir sicile sahiptir ve CHP'de bu e, kadro e, ileri demokrasiyle e, solla e, teması en az olan kadrodur e, ve yani gitgide de gerileyecektir. Bu bunun, bunun Cumhurbaşkanı ben elle ile ilerlebet, siz de biliyorsunuz buradaki on yıla yakın yayınlarımızda e, beklentim e, hiçbir zaman e, yoktu yani o, e, hesabı Türkiye ile hesabını kesmiş bir parti. Evet maalesef Bak, Seçmende Türkiye'de de hesabını kesmiş Seçmende onun hesabını. Biz i̇şte yeni bir dikkate oluşturması gerekiyor. Gerekiyor. Herhalde. Türkiye'de e, yani bunun nerelerden çıkabilir konu şeydi konu. Bunlar muhalefet ya da iktidar alternatifleri Türkiye'nin hangi dinamiklerinden kaynacak? 2000'lerin başında bir AKP e, olgusunun böylesine bir olgudan, gelişmeden söz etmek mümkün değildi değil mi? Evet, aynen. Evet. Bunlar yani, hızlı bir gelişim. O zaman İsmail Cem'i düşünüyordu. Rahmetli İsmail Cem Türkiye'yi kurtaracak pozisyonları vardı. Neyse yani. E, dolayısıyla önümüzdeki dönemdeki gelişmeler e, dikkat alını. Bu Van meselesi de e, AKP açısından herhalde Çok ciddi not edilmişken yani, bir husus. Evet, süreyi de böylece Doğruldum bitirdik mu? gene. Ama yine biz şeylere giremedik. giremedik. Yani, çevre, yani dünya, Avrupa, Avro, o kapitalizmin e, yeniden formatlanmaya çalışıyor ama format diyemiyorlar de bir türlü. onlar belki sonra haftaya sonra fırsat bir... bulabiliriz. Yeni Alibi ile Ekonomi politique. Açık caste. In the old sawmill and said With an evil laugh If you don't give me the tea to your ranch I'll saw you all in half And then he grabbed her And, and then, then, then he tied her up And, and then, then he turned on the bus so. and, and then And then And then, uh -uh. And then a long day John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 Say, give me the D to your ranch I'll blow you all to bits And then he grabbed her And then he tied her up And, and then, then he lift the fuse to the dynamite And, and then, and then and then, uh, and then and then a long game jump Talkin' jump Slow walkin' jump Slow talkin', jump. Slow talkin jump. A long game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 Coasters grubundan along came Jones, adlı şarkıyı dinledik. Cornelius E. Gunteren, Doğum günü münasebetiyle çaldık 1936'ta. Bugün doğmuştu. Şarkıcı ve bu çok ünlü 50'lerin sonuyla 60'ların başlarında son derece büyük bir de sahip olan bu Coasters grubunun ee, elemanlarından birinin doğum günü 90'da da hayata veda etmişti ama aynı zamanda şarkı belki de şeyle dalga geçiyor bir bütün filmlerde de görüldüğü gibi bir kurtarıcı bekleniyor bütün bazı toplumlarda da hala bir bir adam ya da bir kadın çıkacak genellikle adam gelecek herkesi kurtaracak Onla dalga geçen bir şarkıyı çaldık. alan Cane Jones. Evet Açık Radyo 94.9 burası. Açık Radyo.com.tr'den de yayın yapıyoruz ve saat 9.40 devam ediyoruz programa kaldığımız yerden. Bir dinleyici Aa, evet onu bir bu girelim. Twitter üzerinden derya er yıldız bize ulaşıp e, ilk başta aslında bize değil saatli marif takvimini düzeltme diyelim ama evet, biz aracıyız hatanın bir kısmını da kabul edelim yani bilmediğimiz için bizde e, saatli marif takvimini bu sabah okurken günün tarihinde 76 yıl önce bugün top kapımı Bakırköy akıl hastanesine dönüştü diye okuduk çünkü öyle yazıyordu ama e, top taşı bimarhanesi. Aslı ve doğrusu Yani Tımar etmekte böyle Foucault'un kulaklarını çınlatmak Olacak herhalde işte Tabi döndü mezarında zaten Bir yere, zaten. <gülüyor> bir yere e, Ayvalık'ta da Tımarane adası var Onun da bir tarihin incelsek Başka bir şey olduğu çıkabilir belki Her neyse böyle bir düzeltme var Gelen onu da bu aradan sonra ederiz. Girmiş olalım teşekkür ederim Derya Yıldız'a da Evet, dönelim şimdi konularımıza tekrar. Elimizde önemli bir bir kere bu şeyden, feribot kaçırma. Feribot kaçırma olayı var evet. Kartepe feribotu kaçırıldı. Şimdi, Bayağı ciddi bilinmeyen şeyler var yalnız orada. Hani bir operasyon deniliyor. Büyük bir e, medyada başarı e, öyküsü olarak veriliyor. işte hiçbir yolcu yaralanmadan falan. Bir kere silahı yokmuş. E, kaçıranın bomba olduğu söyleniyor ama bu konuda da detaylı bir açıklama e, yok. Biraz karışık bir durum söz konusu orada sanıyorum. İzmit Karamürsel arasında sefer yapan Kartepa adlı deniz otobüsünün işte dört mürettebat ve 18 yolcuyla yanılmıyorsam değil mi kaçırılması evet. durumu? Fakat e, evet orada pek çok o, anlaşılamayan konu olduğunda söylememiz lazım. Cenaze töreninde de ilginç şeyler olmuş. Bugünkü Hürriyet gazetesinde yazıyor. Manşetten verilmiş. Cenaze vekili diye Sabahattin Cenin resmini koymuşlar. Terörist mensur güzel diye veriyor. Ve annesi de zafer işareti yaptı. Yok, diyor. yok annesi, yani o cenazesi alınırken yapılmış. Yani Hürriyet gazetesinde Sanıyorum öyle diyor ama yürüye. ben başka kaynaklarda ona rastlamadım. PKK'lı terörist mensur Güzel'in Mordaki cesedini annesi Şiti Güzel teşhis etti. Cenaze arabasından da zafer işareti yaptı Şiti Güzel diyor. Akşam gazetesinde öyle demiyor. Adli tıp önünde toplanan kalabalık zafer işareti yaptı diyor. Evet. Anne Şiti Güzel'in de... E... Oğlun dört yılı görmedi yakınlarına keşke bana haber verseydi oğlumu gördüm belki de ikna edebilirdim dediği belirtildi denilmiş akşam gazetesindeki haberde konuyla evet ilgili pek çok da böyle operasyonu işte ne kadar büyük bir başarıyla tereyandan kıl çeker gibi gösterdiğini yani yol yor yorarak uykusuz bırakarak ondan sonra da kuvvetten düşünce bu şekilde gerçekleştirildiğine ilişkin pek çok şey vardı dünkü sabah gazetesinde mesela bir kişilik bir terör ekibini nasıl başarıyla imha edildiğini anlatan biraz abartmalı geldi bana da onun için bir kere tekrar etmeye belki gerek olabilir burada silahı yoktu denilmiş Akşam gazetesinde yine. Ya yani komandoların SAT ve SAS komandolarının da işte yolcu kılığında girdikleri. Kimi yorumlara göre denizden yüzerek geldikleri. Denizden çıkıyor. Bir, bir türlü hikaye ve efsane. Evet, direkt oluşmaya başladı zaten etrafında. Ee, eğer burada şey olan tabii ki hani bu belirsiz noktaların önemli olmasında... Yani silah yoktu, bomba da var mıydı, nasıl vardı falan bu konuda çeşitli şeyler var, e, tartışmalar var. Ve net bir açıklamada yok henüz şu ana kadar. E, yani eğer canlı olarak yakalanabilecekken öldürüldüyse durumu söz konusu, öyleyse de baya baya ciddi o zaman, bir e, evet, suç durumu Biyanette söz konusu Evet, bugün de mesela o mesele ele alınmış. Evet 12 Kasım'da İzmit Karamürsel seferini yapan içinde 18 yolcu 4 mürettebat ve 2 stajyerin bulunduğu deniz otobüsü bir kişi tarafından kaçırılmış ve eylemi yapan kişi aynı gün sabaha karşı 5.30 sularında düzenlenen operasyonla öldürüldü diyor. Fakat haberin yaşam hakkının ihlali ya da öldürme üzerine diye de bir başlığı var. Evet. Bir anetteki haberde yine bu arada şey yapalım. Üzerinden 5 e, adet boş ile 650 gram A4 patlayıcı çıktığı açıklanmış. Şimdi son derece muğlak verilen evet. bütün bilgiler. Kocaeli valisi Ercan Toparca ilk açıklamasında deniz otobüsünü kaçıran kişinin üzerinden bomba çıkmadı. Şişe ve kablolarla bomba süsü verilmiş düzenek bulundu demişti. Ve eklemişti de umarım bunun terör bağlantıları olmaz ve adli bir olay şeklinde olduğu yöndeki kanaatimiz güç nedir diyor. Yani ilk açıklamadan yola çıkarsak eğer böyleyse yani profesyonel bir operasyon düzenleniyor ve eylemcin üzerinde maket bomba olduğu anlaşılıyorsa rehine olarak tutulan herhangi bir kimseye de zararı dokunmuyorsa bu kişinin o halde neden direkt olarak direkt hedef alınıp öldürülüyor diye sorusu var bir diğer boyutsa olayın adli olması yönündeki temenni. buysa bize siyasi bir eylemin adli bir vaka olması yönündeki istemi göstermektedir diye bir yorum yapılmış bir anette. Bu da bize kişinin yapmak istediği eylemin niteliğiyle bağlantılı bir ipucu verir. Eylemi yapanın eyleminin amacını farklı şekilde yansıtmak olduğu söylenebilir demiş. İçişleri Bakanı ise farklı bir açıklama yapmış. Naim Şahin, İdris Naim Şahin eylemcinin üzerinde 3 adet 450 gram A4 tipi patlayıcı ile geçirildiğini söylemiş ve Vali Ercan Topaca'nın tam aksi yönünde açıklamada bulunmuş. Şahin'in açıklamaları ise bu bir infazdır, yaşam hakkı ihlalidir tartışmaların arasında kendine meşruluk zemini hazırlayan bir bahane gibi duruyor diye bir yorum var bir haber merkezinden gelen. Yani Usame Bin Laden, Laden örneği de var önümüzde. Yani de eskiden Anglo-Amerikan hukukunun masumiyet karinesi denen ve mahkemede suçu kanıtlanana kadar herkesin masum olduğuna dair var olan bir kavramdan söz ediyordu daha yeni Amerika'nın uluslararası hukuk kurallarını yok olaylara. ...örnek olarak da son örnek... ...işte bu Usame Bin Laden'in ...Pakistan'da... E, silah yokken ve... ...tek şey olarak da... ...karısının bir... ...komando olarak karşı... ...bir hamle ettiği... ...silahsız karısının... E, ...lafından başka da bir şey yokken... ...öldürülmesini... ...sonra da cesedinin denizatları... ...yok edilmesini... ...yani... Eğer bir şüpheli yakalanmış ve kolayca mahkemeye getirilebilecek durumda ise onu öldürmek açık bir suçtur diye ifade ediyor Chomsky de. İnsan Hakları Derneği de deniz otobüsünü kaçıran elemcinin sahile geçirilmek yerine öldürülmesi yaşam hakkının ihlalidir diye de bir açıklaması var. Çünkü yani bir de şey var yakalanabilecek ve savunmasız konumda olduğuna dair de şöyle bir şeyler var. Çünkü Dün işte biraz önce sabahtan bahsettim tüm yorumundan onun aç susuz ve bitap düşmesinin beklendiği operasyonun ondan sonra yapıldığı söyleniyor. O zaman neden öldürüldü sonuncusu iki noktaya işaret ediyor deniyor. Birincisi devlet açıkça güç gösterisi yapmak istedi. Hala hazırda savaşta olduğu PKK'ya gözdağı vermeyi öncelikli amacı ilan etti. İkincisi ise valinin eylemin niteliğine dair arzu ve temennisinin niyetinde açığa çıkıyor. Adli bir vaka olduğu yönünde bulgular var ve öyle de olması yönündeki temennisi eylemin amacının kamuoyuna yansıyışındaki kaygıyı da ortaya koyuyor. Üçüncüsü de klasik resmi ideolojinin söylemlerinin bir devamını gösteren açıklamaların propaganda içerikli oluşuyla alakalıydı diye bir yorum yapılmış. Evet. Böyle bir durum var. Evet. Son derece karışık durumlar orada da. Ee, onun dışında Türkiye'den başka haberimiz kaldı mı diye bakıyorum. Benim ömrümde şeyi hatırlatmasını yapalım. Saat 10'daki ranting e, davası konusunda. E, ranting arkadaşları e, mütala, savcının mütalaasına karşı mütalağa vermeye gidecekler. onda Beşiktaş Adliyesi'nde Onun da bilgisini vermiş olalım. Savcı mütalaasını verdi. Sıra Hrant'ın arkadaşlarında diye bir açıklama var. Bu dava böyle bitmez sloganı. Hrant Dink davasını 5. yılını tamamlamadan bitirmeye karar verdiler. Son duruşmada savcı mütalaasını verirken Hrant Dink'i öldüren devlet içindeki çetedir. Ama delil bulamadım dedi. Yani yine gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar. Sanıyorlar ki vazgeçeceğiz. Oysa bütün vicdanlar biliyor ki abilerine dokunulmadan bu dava bitmeyecek. Şimdi sıra bizde. Mütalaamızı seslendirmek için bu dava böyle bitmez diye haykırmak için bugün saat 10'da yine tanıklık ve inat alanımız Beşiktaş İskele Meydanı'nda bir araya geliyoruz. Hrant için, adalet için. Fırat'ın arkadaşları diye bir şey var. 8-10 dakika içinde Beşiktaş Adliyesi önünde Beşiktaş İskere Meydanı'nda daha doğrusu toplantı var. Evet, bir de şeyi söyleyelim. İtaly İtalya'da Silvio Berlusconi'nin istifa etmesi durumu söz konusu oldu. Ve Silvio Berlusconi çok uzun ve ...bir bakıma sembolik de... ...çağın ruhunu yansıtan... ...kimliğiyle... ...henüz tarih sahnesinden... ...çekildi mi çekilmedi mi... ...o çok erken onu söylemek için ama... ...1936'da... ...doğmuş... ...75 yaşında... ...ve kariyerini... ...şey satıcılığıyla... ...elektrik süpürgesi satıcılığıyla... ...yapıyor... Ve bir de gece kulüplerinde ve Aşk gemilerinde Cruise Liner dedikleri işte o lüks yolcu gemilerinde şarkıcılık yapıyor. Sonradan Forza Italia partisinde kuruyor. Bastır Italia. Haydi Bastır Italia diye Milan takımının taraftarlarının kullandığı bir sloganla bazı şeyleri kaçırıyor ama sonradan İtalyan'ın en büyük seçimlerin bazılarını kazanamıyor ama sonradan İtalyan'ın en uzun ömürlü başbakanlıklarından birini de yaptığı gibi İtalyan'ın bütün medyasının da büyük imparatoru oluyor başbakan olunca zaten devlet medyası da olan kontrolüne geçince bayağı ciddi bir şey hakkında e, sayısız dava açıldı ama onlardan da bunga bunga seks partileri vesaire mesai meseleleri vardı davaları da devam ediyor. Evet. Parlamento'daki e, çoğunluğunu kaybetmişti. Yani istifa etmiş olmasına rağmen hala tekrar seçime girebilir mi falan diye de şüpheler varmış çünkü bugüne kadar bir şekilde geri dönüp e, iktidara tutulmayı başarabilmiş bu konuda çok başarılı bir e, evet, savaş sonrası İtalyasının kişilik. en önemli bir de sizin öneyle e, hem yazmıştım hem de burada radyoda konuşmuştuk o yakından takip edenlerden biri bu gladio meselelerini derin İtalyan derin devletini filan e, ilk önemli ...adını duyurduğu olaylardan biri de... ...fotoğrafı da var. Bir gazeteci... ...belindeki tabancayı da gösterirken... ...yazhanesinde otururken... ...genç Silvio'nun... ...böyle bağlantılarına ilişkinde... ...epey karanlık bir hikaye var. Çıkacaktır herhalde... ...onun hikayesinin... ...devamı da. Çıkabilir veya çıkmayabilir... ...durum çok da belli değil ama... ...The Economist... Dergisini her ne kadar beğenmesek de attığı bazı başlıklar ve e, kapakların zaman zaman duruma çok uygun olduğunu da söyleyip hakkını teslim etmemiz gerekir. Bundan e, birkaç ay önce yine Berluscon'u konu alıp bütün bir ülkeyi beceren adam şeklinde bir kapak atılmıştı. E, bu haftaki kapakta da daha doğrusu iç yazıda da bütün bir para birimini beceren adam şeklinde bir uyarlama var idi Euro'dan bahsediliyor Avro'dan bahsediliyor çok ciddi problemler devam ediyor onu da e, ekleyelim öte yandan da e, isyancıların bütün bu e, ekonomik adaletsizlik ve sistemin rezilliğine ilişkin başkaldırısı da dört bir tarafta devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nde Portland'da çok o, ilginç şeyler var Portland'da e, bayağı polis e, Occupy Portland yani Portland'da işgal et. Oregon eyaletinden bahsediyoruz. Kampı basmış durumda. E, fakat gördüğüm bir video çok ilginç, ilgi çekiciydi. E, bin kadar protestocu da direndi ve bayağı böyle şey polisin özel güç polisinin Tam e, Robocop kıyafetleriyle bastırmasına rağmen 15 kadar tutuklanma, e, gözaltına alma var. Fakat hepsini bütün Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden bastırmaya başladı Amerika Birleşik Devletleri bu kampları boşaltmak için. Portland'da da polis işte e, operörlerle uyarılar kim direnirse e, tutuklanacaktır. Derhal parkı terk edin ve bitişik bölgeleri de e, terk etmeyenler tutuklanma riski altındadırlar. Ayrıca da kimyasal bazı maddelere de maruz kalabilirler diye. Bu yeni en azından benim şimdi Portland için duyduğum yeni ve impact weapons demiş. Şok. Evet, bu normal çünkü geçen hafta da İngiltere'deki e, hani başka Batı dünyasında başka yerlerde... Meydana gelen gösterilerde e, Üniversite harçlarına Yapılan aslında zam demek Mümkün değil üniversite harçlarının Üç katına katlanmasını protesto eden Öğrencilerin yanında dört bin polis yürüdü Ve ilk defa polislere İngiltere'de Plastik mermi kullanma yetkisi Verilmişti Yani e, giderek de Sertleşiyor, sertleşiyor tabi öyle olacak Ama yani mesela Şeyler çok e, videoyu Seyredersen son derece ilginç Şeyler görüyor insan Biz barışçı bir protestoyuz. Burada bir isyan yok. Onun için isyan bastırma polisine ihtiyaç yok. Çıkarın o giysilerinizi, Robocop giysilerinizi filan. Bütün dünya sizi seyrediyor ve bizi seyrediyor demişler. Çok ilginç gelişmeler olacak. Yani yatay, tam demokrasi anlamında mükemmel bir Deneyimin devam ettiği genel meclisler, genel kurullar toplayarak tamamen mutabakata dayalı bir demokrasi dersi bütün dünyaya e, veriyorlar. O, bundan sonraki aşamaların ne olacağı, hareketin nasıl büyüyeceği konusunda binlerce yorum yapabiliriz tabii ama... Dünyanın bu tür başka hareketleri gebe olduğunu söylemeden geçmeyelim. Çünkü hem... Ee, i̇ktisadi şartlar ve bu en tepedeki çok ayrıcalıklı kesim altındaki e, bu bedeli ödemek zorunda bırakılan e, kesim arasındaki fark giderek açılıyor. İkincisi başka koşullar var iklim koşulları gibi. Örneğin Tayland'da başkentin taşınması gündemdeymiş. Onu takip edemedik bir evet, süre. Evet Bangkok'ta 600'e yaklaştı ölü sayısı. İşte şehrin büyük bölümü zaten şu anda sular altında ve insanlar. Boşalmıyor hani artık. Sular. Boşalmıyor ve zaten 50 sene içinde tamamen Bangkok su seviyesinin altında, deniz seviyesinin altında kalacakmış. O yüzden tüm e, şehri taşıyalım şeklinde bazı tartışmalar da var. En azından öyle dışarıdan öneriler var Tayland'da. Peki başbakan çıkıp Ağustos'a kadar yeni konutlarınıza yerleştiririm filan demiş mi? Ağustos'a kadar yeni konutlarınıza Yerleştirme dememiş Biraz zor olur tahminen oh, oh. Peki bizim hard disk Şeylerimiz fiyatlarımız Artacak mı şimdi sen ondan haber ver Hard disk fiyatlarımız artacak ee, İşte Son çıkacak elektronik e, Gadgetlar böyle oyuncaklar ee, Gecikecek Özellikle bu Yapma yeni ya. yıl öncesi dönemde evet süper şeylerde elde teknoloji marketlerinde yer bulması gecikecek sorun bu ama size iyi haberlerin de var. Söyle o zaman. Söylüyorum. Yaşlanmanın durdurulması için adım atılmış. Mükemmel. Evet. Kanserde aşı bulunmuş mu? Kanseri aşı zaten bulunmuştu. Yani en azından e, periyodik olarak izliyoruz onları. Bu yaşlanmayı da durduruyorlar. Ne zaman gerçekleşiyormuş çabuk? Vallahi şu, şu anda yani. fare... <gülüyor> Abartmayın. <gülüyor> <gülüyor> yani ben kendim için zaten düşünüyorum. Sizi düşünerek söylememiştim. Ee, dün Federer-Songa e, <gülüyor> maçı vardı. Orada Federer için yaşlı ifadesini kullandılar. 30 yaşındaki Federer için. <gülüyor> 33. yaşım yaklaşıyor benim de. Hani onu duyunca biraz canım sıkılmıştı ama bu haberi görünce rahatladım ve rahat uyudum gece. İyi başka iyi haberim var mı? Yok benim bitti bu kadar. Ama sanıyorum yeterince iyi bir haber. Evet. Benim gerçekten iyi bir haber muhakkak kapsamışsınızdır ama ben benim yokluğumda ben de bir kere daha sözünü etmek istedim. Trabzon Solaklı Vadisi'ne yapılmak istenen ...HES'e karşı direnen köylülerin direnişi sonuç verdi. ...ve müthiş çatışma görüntüleri vardı... ...inanılmaz diyorlar yani ...çok kısa bahsetmiştik daha özetle... ...bu bayramın en neşeli... ...iyi haberlerinden biriydi... Evet. ...yani 2 Kasım gecesi... ...direniş başlamıştı... ...Hidroelektrik Santrali'ne... E, iş makinelerinin sokulmak istenmesi üzerine... ...Yöre Halkı yolu kapatıp... ...iş makinelerin girişini engellemeye... ...çalışmıştı... ...Cop ve biber gazı tabii... ...gelmişti 4 Kasım'da... İş makineleri vadiye girmişti ve nihayet sonuçta şey olmuş. Dava e, sonuçlanana kadar çalışma yapılmayacağını açıklıyor yöre halkının taleplerini kabul eden şirket. Jandarmada bölgeden ayrılmış durumda. gördüğü gibi bir tane başta bir tane de sonunda iyi haberle kapatıyoruz. Günaydın İtistom o zaman ne diyelim. Şeyleri falan, evet. ...ve e, bitirirken de... ...şeyle... ...John Henry Barbie'nin... ...bir blues şarkıcısı ve gitaristi... E, aslında adı William George Tucker ama herkes... E, ...bu bambaşka bir adla biliyor onu... ...1905'te bugün doğmuştu... ...1964'te hayata veda etmişti... ...ve favori e, şarkısı da The Ballad of John Henry onun, onun e, o, o şarkıdan dolayı adını değiştirmiş John Henry Barbie yapmış ona bir günaydın diyerek hepinize de günaydın diyerek çalıyoruz hepinize günaydın günaydın, günaydın. well now you know mama told me Well, now, you know, my mama told me When I was only six weeks old She said, son, when you get six weeks old Well, now, now, now, mama, gonna set your clothes on, dog Well, now, you know, I looked at my mama, oh, well, now crying. Well now you know I look at my mama, baby right now I begin to crying. I said then when you put your boy out, mama, well now, true believe your poor boy died. Well now you know sometimes I I got mourn like a morning down. Well, I said sometimes oh, been. Again, I'm weepy. Then I got mourn like a morning down. I said that your life ain't worth living now. Then, uh, well, again we say one you love. Well, now when I. I want you to pin praise on your door. Well now when I leave your town being I want you to pin praise on your door. I said better I won't be dead. Well, but I ain't coming back here no more. When I die. I want you to bear my body long When I die I want you to bear my body long Yeah, so that my evil spirit won't be Hanging around your door no more 쭉 가슴 때